1010 numaralı konu, Hazreti Peygamberin Osman bin Mazun için üzülmesi, Hazreti Peygamber, Osman bin Mazun'un cesedine varıp onu öptü ve ağladı, gözlerinden yaşlar akıyordu.